1411, numaralı konu, Hazreti Peygamberin bir göçebe Arap'a, Fer ve bin Müseyk ve Behra heyetindekilere dini öğretmeleri, evet, bir göçebe Arap Hazreti Peygamber'e gelerek İslam'ı öğrenmek istediğini söyledi, bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Rasulü olduğuna şahitlik edeceksin, namazı kılacak ve zekatı vereceksin, Ramazan orucunu tutup Kabe'yi ziyaret edeceksin, kendin için neyi istiyorsan kardeşlerin için de onu isteyecek, kendi nefsin için arzu etmediğin şeyleri kardeşlerin için de arzu etmeyeceksin. Muradı olan kabilesin'e mensup olan Fer ve Bin müsek adlı şahıs Kayn'de krallarını bırakarak, Hazreti Peygamber'e tabi olmak üzere Medine'ye geldi. Fer ve Saad Bin Übade'ye misafir oldu. Burada Kur'anı, İslam'ın fazlarını ve hükümlerini öğreniyordu.